Elhamdülillahi ve salatu ve selamu alee Resulullah. Bir arkadaş soruyor. Diyor ki e, kaynak e, kitap sünnettir. Kur'an-ı Kerim'i anladık. Sünnet. Hangi sünnetleri itimat edebiliriz delil olarak? Sünnetlerde. Çünkü Kur'an bellidir. Hepsi doğrudur. Ama sünnette karışıklık var. Hadis-i sahihi var. Zayıfı var. Kuydurgu var. E, nedir? Bu nasıl olur? Tabii bu, bu soru arkadaşlar e, malcilerin sorusudur. Malciler nedir? Kur'an-ı yun. Kur'an'ı e, diyorlar. Kur'an'da ne var ise alırız. Hadislerde işte e, zayıf var, şey var e, sabit değil, sabit olan azdır. Onun için en iyi sağlam şey Kur'an'dır. Kur'an'da ne var amel ederiz. Halbuki Kur'an tek başına amel edemezsin. Kur'an'da, Kur'an şeriatin ana çizgisidir. Açıklaması nedir? Sünnettir. sünnetsiz Kur'an çifir olur. Olmaz. İmkanı yoktur. Şimdi İmam Şafi e, hadis diyor ki e, hadis alacak hadis nedir? Biz diyoruz ki hadis, aldığımız hadis içi şekil hadisten amel olunur. Asıl Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde ne iki şekil hadisle amel olunur. Onun üzerine dinimizi kurabiliriz. Sahih ve hasen. Sahih'tir, doğrudur. Hasen de güzeldir. Bunun haricindeki zayıf, yalan uyduruk hadislerden amel olmak caiz değil. Bunu ölemeler bunun üzerine icma etmişler. Ama Zayıf hadis meselesinde de ihlaf etmişler demişler zayıf hadis üzerinde bir kısım alimler demişler amel olunmaz bu icma gibi ölemelerin gibi bir kısmı demiş amel olunur ama çok zayıf olmasın bir de bir aslın altında olsun yani onunla o meseleyle ilgili bir sahih hadis var bu ona destektir bir de faza ile amelde olsun yani ehkam et teşri'te olmasın, şer'i hükümlerde olmasın halal haramda. Ne de olsun? Teşvik babında, yende yani korkutmak babında hadislerde olur. Bunu da cumhur alimler böyle diyorlar. Doğru da olan budur. Doğru da olan zayıf hadisten amel olur. Cumhur'un görüşünü daha doğrudur. Ee, zayıf hadisten amel olur ama nece? Üç şerde. Birinci, şiddet zayıf olmasın, şiddet zayıf olmasın. Yani zayıflığı makul ma olsun. Bunu alimler tabi daha karar verirler hadisçiler buna. İkinci bir aslının altında olsun. Yani bu hadis zayıftır ama bu konuyla ilgili sahih hadisi var. Evet. E, üçüncü hem faziletlerde olsun. Tergib ve terhib, teşvik babında ve korkutmak babında fazi fa fa fazilet babında halal haramda olmasa. O olur. Ondan dolayı İmam Şafii e, risalede, hadis sahih oldu. Onunla amel etmek vaciptir diyor. Diyor ki eğer bir hadis Resulullah'tan geldi senin üzerine onun üzerine amel etmek vaciptir. Yani bir hadis sahih oldu. Alimler dediler, hadisçiler bu hadis seneti sahihtir. Onun üzerine İmam Şafii Risale kitabında diyor ki bu hadis üzerine amel etmek vaciptir. Abdullah İbni İmam Mehmet sordu İmam Ahmed'in oğlu Abdullah sordu. De dedi ki babamdan sordum. Bir şahsın yanında elinde Resulullah'tan, sahabadan, tabiinden hadisler var, sözler var. Bunun içinde zayıf hadisler var. Bu şahıs o, o hadislerden amel eder bilir mi? Yani mazureti olur mu? Hayır dedi o şahıs o hadislerden amel edemez hatta bir ehli ilme sorsun hangisi zaihtir hangisi zaihtir onunla amel ediyor evet bu da İbn-i bunu da zikrediyor e, İlam-i Muvakihinde İmam Müslim Rahimahullah bir yerde şöyle naklediyor diyor ki bil ki bil ki hadis ilmi diyor ki nedir o hadisin zaif, sahihini bilmektir. Bu da sadece hadisçilere hastır. Yani uzmanlık alanıdır. Yani her şey doktor olabilir ama kimse beyin cerrahi olamaz. Beyin cerrahı uzmanlık alanıdır. Kalp cerrahisi uzmanlık alanıdır. Bir tane fakih olur, usulcu olur, e, lügacca da olabilir, te, müfessül olur ama hadisçi ayrıdır. Hadis ayrı bir uzmanlıktır. İnce bir alandır i̇mam Müslim diyor ki. Bu da neyle incidir? Rivayetlerle incelidir. İmam Serkesi Hanefi diyor ki Sahih hadis Resulullah'tan geldi. Onu emel amel etmemek haramdır. Onu terç etmek bile haramdır. Usulü Serkesi kitabında da bunu İmam Serkesi diyor. Hanefilerin en büyük alimlerinden muteber mezhep alimlerinden. İmam Nebovi mecmu'ute diyor ki Alimler diyor ki hadisi üç şekil ayırdılar. Sahih, hasen, zayıf. Dediler ki hadis sahihten hasenle amel etmek vaciptir. Zayıften e, zayıften e, e, burada ihlif ettiler. Fazail amelde tergib ve terhibte vacib şeydir dediler ama ahkamda akaidte. Caiz değil dediler. Hep bizim dediğimiz gibidir. Cumhurun kabul bu. İmam Hafız İbn Recep el-Hanbeli Rahimahullah Fadhlu ilm selefte kitabında ne diyor? İmamlar diyorlar ve hadisçi fakihler diyorlar. Hepsi icma ettiler, ittifak ettiler. Sahih hadisten amel etmek şarttır dediler. İslam İslami binteymi rahimahullah mecmuat fetave'den ediyor. Diyor ki zayıf hadiste zayıf hadisle şeriata itimat edilmez. E, Böyüç alim Zekeriya'l Ansari Şafii diyor ki kim zayıf hadisle yani aslı olmayan rivayetlerle amel etse imamların saye şeyini taklid etse, sözünü atsa onları taklid etse hata etmiş olabilir. Hata etmiş olur. Evet. Ondan dolayı e, hadis dedik, üç şeyde amel olunur. E, çi, çi hadisten amel olunur. Sahih, hasen. Zayıfla, uyduruk hadislerle amel olunmaz. Hiçbir suretle, katiyen. Zayıf hadislerde de dedik, salih amellerde bir mahsuru yoktur Cumhur'un kavimine göre ama o, e, itikatta, hükümlerde teç başına zayıf hadis itimatlı değil alemlerin sözüyle. Velhamdülillahi Rabbül Halim.